Bismillahirrahmanirrahim, Değerli Diyanet TV izleyenleri, İlmihal programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Bundan önceki bölümlerimizde namaz ibadetine devam etmiştik. Bu çerçevede toplumsal ve sosyal yönü ağırlıklı olan cuma ve bayram namazları ile ilgili dini bilgileri kısaca sizlere sunmaya çalışmıştık. Yine bu bölümümüzde de namazla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz. Yine çok önemli bir namaz çeşidi olan ve yatsı namazı vaktinde kılınan vitir namazıyla başlamış olalım. Halkımızın arasında genellikle vitir vacip olarak bilinen bu namaz aslında müstakil başlı başına bir namazdır. Ama hemen yatsı namazının peşiyle kılındığı ve yatsının vaktinde ve yatsının peşinden kılındığı için bir tür yatsıyla bütünleşmiş, birleşmiş gibi algılanmaktadır. Vitir namazı, vitir kelimesi tek anlamına gelir. Yani tek rekatla bittiği için, 3 yani 2 değil 4 değil tek rekatla bittiği için hatta bazı mezheplerde tek rekat kılındığı için, bu adla anılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerinde yani kılınan son namazın tek olmasını tavsiye ettiği için ve bu namaz da gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerekse ondan sonraki İslam ümmeti tarafından hiç aksadılmadan kılındığı için çok önemli bir namaz olarak ibadet hayatımızda yerini almıştır. Peki Vitir namazının hükmü nedir? Çok önemli bir namazdır ama hükmü nedir? Halefi mezhebine göre vitir e, vacip hükmündedir. E, tıpkı bayram namazlarında e, olduğu gibi e, vacip demek bildiğiniz gibi aslında farz anlamına geliyor. Ameli e, farz anlamına geliyor ama dela, yani delilinin delaletindeki bir zannilikten dolayı Vacip e, şeklinde ifade edilmiştir. O yüzden e, Hanefiler de bu vacip kabul edildiği için kılınamaması halinde tıpkı farz namazlarda olduğu gibi onun da kaza edilmesi gerekir. Hani e, herhangi bir e, e, mazeret e, yoksa e, terk edilemez. Terk edilmesi e, halinde de mutlaka kaza edilmesi gerekir. E, aynı şekilde... E, tıpkı farz namazları da olduğu gibi nafilelerden ayrı bir şekilde e, binek üzerinde, araç üzerinde mümkün mertebe kılınmaması tavsiye edilir. Vitri namazı 3 rekatlık bir e, namazdır demiştik. E, bu namazın her rekatında e, mutlaka Fatiha ve Fatiha'dan sonra bir e, surenin okulması gerekir. Normal diyelim ki akşam namazının farzı gibi kılınır. Ama tabii ki bunun üçüncü rekatında farzdan farklı olarak Fatiha'dan sonra bir sure okunması gerekiyor. Ama ayrıca çok önemli bir şeydir. Özellikle Hanefi mezhebinde özel bir durum vardır. O da şudur. Üçüncü rekattan sonra Fatiha ve Damm-ı Sure'den yani bir sure ekledikten sonra kunut duaları okunması da yine vaciptir. Yani Hanefi mezhebinde kunut bu namazda okunur. Mesela Şafii mezhebinde sabah namazında kunut okunur. Hanefilerde bu sabah namazında değil, vitir namazında okunur. Kunut dualarının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte Allahumme inna nestaînuke, Allahumme iyyake na'budu şeklinde başlayan dualardır. Yani bunu bile bilenler bu duayı okumaları gerekir. Ezberlemesi de kolaydır. Ama bunları bilmiyorsa bir insan Rabbena atina dualarını okuyarak da ...kunut dualarını yerine getirmiş olur. Demek ki vitir üç rekattır. Üçüncü rekatında ayrıca kunut dualarının okulması gerekir. E peki kunut duasını okuyamamışsa bir insan unutmuşsa, okumayı unutmuşsa ne olacaktır? Hani okumayı unuttu, ondan sonra da rükûye gitti. Sonra da hatırladı, onu tekrar okumasına gerek yoktur. Ama okumadığı durumda yani bu şekilde unutması durumunda rükû ve secdesini yapacaktır. Ama sonunda bu vacip olduğu için mutlaka sehif secdesiyle bunun telafi edilmesi gerekir. Vitir namazı normalde münferit olarak kılınan bir namazdır. Hani yatsı namazını cemaatle bile kılmış olsa bir kişi vitir namazını tek başına kılar. Zaten e, e, yatsı namazını tek başına kılıyorsa vitir namazını da aynı şekilde tek başına de, e, devam ettirir. Bir fark var o da şudur teravih namazından sonra yani Ramazan'da teravih kılındıktan sonra vitir namazı kılıyorsak teravihi de eğer cemaatle kılmışsak vitir namazı da cemaatle kılınır. Yani genellikle de uygulama bu şekilde olmuştur. Evet litir namazı ile ilgili bu bilgilerden sonra nafile namazlara geçebiliriz. Değerli izleyenler dikkat ederseniz bizim namazlarımızın sıralaması biraz da hanefi geleneğine bağlı olarak farz namazlar, vacip namazlar ve ...nafile namazlar şeklinde bir sıralama takip ediyor. Farz namazları anlatmış anlatmış olduk. Beş vakit namaz, cuma namazı e, gibi. Vacip namazlar, işte bayram namazları, vitir namazları... Bunlar da, e, ...bunlarla da ilgili de kısa bilgiler vermiş olduk. Şimdi üçüncü kategorideki... ...nafile namazlar kısmına gelmiş oluyoruz. Şimdi nafile e, aslında genel bir başlıktır. Yani farz ve vacip dışında kalan bütün namazları içine alan şemsiye bir kavramdır. Yani bunun içerisinde sünnet namazlar, mendup namazlar, müstahap namazlar. Yani bu tür namazların hepsi girer. Yani nafile çatısı altındadır. Yani bu şu anlama gelir. Yani bir zorunluluk dini açıdan bir zorunluluk bulunmamasına rağmen yani bir sevabımızı artırmak için gönüllü olarak ekstradan ilave olarak yapmış olduğumuz ibadetlerdir ki bunlara hani gönüllü ibadetler anlamında Tatavu ismi de verilir. Bunlar da çok önemlidir. Çünkü bunlar hem bir taraftan bizim ibadet alışkanlıklarımızı devam ettirmemizi ve sürekli Allah'la olan irtibatlarımızı sürdürmemizi sağlar. Ama aynı zamanda da ee, farzlarda vaciplerdeki eksikliklerimizin bir tür e, telafisini de e, sağlamış olur. Nitekim Hz. Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem nafilelerle ilgili e, şöyle buyuruyor. E, bir kulun e, kıyamet gününde ilk e, hesap vereceği ya da kendisinden hesap sorulacağı ameli namazdır. Eğer e, namazını yani bu farz vacip namazlarını düzgün ve tam bir şekilde e, kılmışsa Kurtulmuş ve kazanmıştır. Ama eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiş ve hüsrana uğramıştır e, buyuruyor e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu, bunun devamında da e, yine şöyle buyuruyor. Kulun e, farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah meleklere e, şöyledir. Yani bakınız yani bu kulumun farzlardaki eksikliğini tamamlayacak nafile namazları var mı acaba? Bir bakınız e, e, buyuracaktır. E, daha sonra... Yani bu şekilde işte e, amelleri e, bu şekilde hesaba çekilecektir buyuruyor. Demek ki nafile namazlar bir anlamda bizim e, farz namazlarımızın da eksikliklerini tamamlayan, eğer eksiğimiz yoksa bize e, cennetteki derecelerimizde ilave bir e, sevap kazandıran, ilave bir mertebe kazandıran ibadetlerdir. Şimdi e, bu nafile namazlarla ilgili önce isterseniz, Kısaca genel hükümlerden bahsedelim, sonra da yani hangi tür e, nafile namazlarımız var, onları da teker teker sıralamış oluruz. Nafile namazlar bu e, farzlarla kılınıp kılınmamasına göre, yani beş vakit namazla beraber olup olmamasına göre revatip ve regayıp kısımlarına ayrılır. Revatip böyle belli bir sırayla, belli bir düzen içerisinde kılınan e, demektir. Yani farz e, namazlarla beraber işte sabah namazıyla, akşam namazıyla, öğle namazıyla, cuma namazıyla birlikte sürekli kılınan namazlara revatip namaz adı verilir. E, bu şekilde değil de farz vacip namazlarla beraber değil de e, günün belli e, saatlerinde e, ya da işte haftanın, ayın belli saatlerinde Ayrıca kılınan namazlara ise reğâip adı verilir. Yani kendisine rağbet edilen, istek istenilen, arzu edilen namazlar anlamındadır. İşte önce revatipten başlayalım. Revatip namazlar daha önce de bunlara kısaca değinmiştik aslında. Müekket ve gayri müekket şeklinde iki kısmı ayrılıyor. Müekket olanlar pekiştirilmiş, tekit edilmiş çok daha sağlam delillere istinat eden ya da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli olarak devam ettiği yani farz olmasın diye ara arada bir de kılmadığı, terk ettiği namazlardır. Mesela sabah namazının sünneti müekket sünnetlerdendir. Hatta çok çok güçlü, çok sağlam sünnetlerden bir tanesidir. Bunun gibi öğle namazının ilk dört rekatı, yine öğlenin son iki rekatı, yine cuma namazının ilk e, rekatları, son rekatları bunlar e, müekket e, sünnetlerdendir. E, müekket e, sünnetler ise e, ikindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünnetidir. Yatsı namazının son sünneti müekket sünnettir. Belki söylemeyi unutmuş olabiliriz. Ama yatsı namazının İlk sünnetiyle ikindi namazının ilk sünnetleri gayrimüvekkettir. Neden gayrimüvekkettir denilmiştir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları zaman zaman kılmış, zaman zaman da terk etmiştir. Dolayısıyla hani bunlar eğer çok fazla vaktimiz yoksa ya da başka mazeretlerimiz varsa bunlar zaman zaman kılınmayabilir. Ama yine... İkinci namazın sünnetiyle ilgili teşvik edici başka hadislerde bulunduğu için tamamen terk etmekte de uygun değildir. Bunlara devam etmeye çalışmak gerekir. Şimdi müheket sünnetlerle gayrimüekked sünnetlerin kılınışında da bir takım farklılıklar vardır. Müheket sünnetleri kılarken mesela öğle namazını kılarken biz ikinci rekatı kıldıktan sonra oturuyoruz. Yani ilk oturuşu yapıyoruz. Bu ilk oturuşta, yani Kade-i Ula diyoruz buna, ilk oturuşta sadece Ettehiyyatı okunur. Ve bu okunur okunmaz üçüncü rekata kalkılır. Kalktığımız zaman da süpanekeyi okumadan direkt Fatiha ve Sure okumaya başlarız. Çünkü bunlar bütünleşikdir. E, yani ilk iki rekatla son iki rekat bir bütün olarak değerlendirilir. Yani dört rekat bir bütün olarak değerlendirilir. Şeyde ise, e, gayrimühekket sünnetlerde ise, Hani bunu her gün yaptığımız ibadetlerdir. Ben, biz sadece burada kısaca hatırlatmada bulunuyoruz. Dikkat ederseniz ilk iki rekatı kıldıktan sonra ve oturduktan sonra ilk teşebbüdü yaptıktan sonra Ettehiyyatı'dan sonra salavatlar da okunur. sali barik okunur. Üçüncü rekata kalktığımız zaman da önce süphaneke okunur. Sanki namaza yeni başlıyormuşuz gibi önce süphaneke okunur. Sonra eûz Besmele ile beraber Fatiha ve Suhre okunur. Neden böyledir? Sanki iki, üçüncü rekat başladığımızda yeni namaza başlıyormuşuz gibi. İkinci rekatı bitirdiğimizde de sanki bitiriyormuşuz. Son e, oturuş gibi yapıyoruz. Çünkü bunlar aslında iki iki müstakil e, namazlardır. E, ama dört rekat kılındığında selam vermiyoruz. Bir bütün halinde kılıyoruz. Ama... Sanki bitiriyormuşuz gibi ilk iki rekatın sonunda salli barik okuyoruz. Kalkınca da sübhaneke okumuş oluyoruz. Müekketlerde böyle bir durum söz konusu değildir. Bir başka belki yine nafile namazlara dönmüş olalım. Yani genel hükümlere dönmüş olalım. Farz ve vacip namazlarından farklı olarak... E, niyet ettim Allah rızası için e, namaz kılmaya demek yeterlidir nafilelerde. Yani tabi özellikle işte öğlenin sünnetini, ilk sünnetini, son sünnetini şeklinde niyet etmek güzeldir. Ama böyle niyet etmemiş bile olsak yani salt, niyet ettim Allah rızası için nafile namazı demiş bile olsak bu niyet geçerlidir. Farz ve vaciplerde ise özellikle o e, hangi namazı kıldığımızı belirtmemiz e, gerekir. E, bir başka yine farzlardan ayrıldığı nokta. Bunları daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Mesela nafile namazlar binek ve araç üzerinde bir mazeretimiz bulunmamış bile olsa kılınabilir. Ama farz ve vacip namazları binek ve araç üzerinde mazeret olmaksızın kılmamız mümkün değildir. Bu nafile namazlardan özellikle Hanefi mezhebi için söz konusu edecek olursak, teravih ve küsuf yani güneş tutulması namazı dışında, Namazlar münferit olarak kılınırlar. Sadece teravih namazları ve bu güneş tutulması namazı cemaatle kılınması gerekir. Onun dışındakilerin tek başına kılınması gerekiyor. Peki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Nafile namazları kılamamış olsak bunların kaza edilmesi gerekir mi? Belki kaza ile ilgili bölümde de bunları tekrar ederiz ama yeri gelmişken buna da değinelim. Şimdi nafile namazları hiç kılmamışsak onun kaza edilmesi gerekmez. Ama farz ve vacipleri hiç kılmadığımızda onun mutlaka kaza edilmesi gerekir. Bu da yine nafilelere özel bir şeydir. Sadece sabah namazı, çok, sabah namazın sünneti çok önemli bir sünnet olduğu için eğer onu kılamamışsa, farzıyla beraber kaçırmışsak güneş işte belli bir noktaya geldikten sonra sabahleyin yani işrak de duha vakti gelince yani keraat vakti çıkınca farzını kılarken mutlaka sünnetinin de kaza edilmesi gerekir. Bunun dışındakilerin kaza edilmesi gerekmez. Sadece şöyle bir nokta var. Ee, başlamışsak bir nafile namaza, mesela öğle namazının sünnetine başladık ama kılamadık. Ya da herhangi bir nafile namaza başladık ama tamamlayamadık. O da e, hanefi mezhebi için vacip hale gelir. Başlanıp da tamamlanamamış olan bir nafile namazın, Mutlaka daha sonra kaza edilmesi gerekir. Ama hiç kılınmamışsa onun kazası gerekmiyor. Evet, e, revatip sünnetlerle ilgili bilgileri sizlere e, aktarmaya çalışmıştık. İsterseniz rekaip namazlar da e, kısaca değinelim e, burada. Ondan sonra da bu başlığımızı tamamlamış e, olalım. Yani bu farz namazların e, dışında e, ve farz namazlarla birlikte olmayan e, belli vakitlerde kendimizin özel olarak kıldığımız namazlara regaib namazları adı veriliyor. Bunlar da yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına dayandığı için çok önemli namazlardır. Bunların bir kısmı gündüz kılınır bir kısmı ise gece kılınır. Gündüz kılınan namazların yani bu regaib namazların iki, dört veya başka şekillerde kılınması mümkündür ama genellikle Gündüz namazlarının 2 ve 4 şeklinde, gece namazlarının ise 2 rekat, 4 rekat, 6 veya 8 şeklinde kılınabileceği bizim İlmahar kitaplarımızda aktarılmış oluyor. E, Tabi e, tek selamla e, gündüz namazlarının 4'ten e, fazla tek selamla kılınması, gece namazlarının da 8 e, rekattan fazla kılınması da mekruh addedilmiştir. Yani tamam bir selamla, İki kılabiliriz, dört kılabiliriz, belki altı kılabiliriz ama sekizden fazla kılınması da uygun e, görülmemiştir. Aslında en ideali olan bu namazların iki rekatta bir e, selam verilmesidir. Hadi o olmadı, hiç olmasa dört rekatta bir e, selam vermek gerekir. Aynı şekilde yani bu tür e, nafile namazlarının e, evde kılınması uygundur. E, bütün nafile namazları için bu e, ister müekked olsun, ister gayrimüekked olsun, ister revatip olsun, ister regaib niteliğinde olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlarının evlerde kılınmasını teşvik etmiştir. Ancak günümüzde şöyle bir durum var değerli izleyenler. Şimdi Normal vakit namazlarını insanlar camide kılıyorlar. Evlerine de çoğu zaman uzakta oluyor. Yani bu namazı bırakayım evde kılayım demiş olsa çoğunlukla tamamen de terk edilmek durumu söz konusu olacaktır. O yüzden özellikle revatip namazların yani farz namazlarla beraber kılınan namazların camide farz kılındıktan sonra ister farzdan önce olsun ister farzdan sonra olsun bunların yine camide kılınması uygundur. Günümüz şartlarına dikkate alırsak, yoksa hani evde kılmak faziletlidir diye bırakırsak, o zaman tamamen bu namazları bırakma durumu söz konusu olabilir. Zaten uygulamada genellikle bu şekildedir. Yani insanlar namazlarını mümkün mertebe hem farz namazlarını hem de onlarla beraber kılınan nafile namazları camide kılmaya devam ediyorlar. Evet, bu regaip namazlar demiştik. Şey, ...gündüz de olabilir, gece de olabilir. E, kısaca bunlara çok kısa e, isimleriyle değinmiş olalım. Bütün bunların nasıl kılındığını, e, ayrıntılarını zaten ilmahar kitaplarımızda vardır. E, burada bunları tekrar ayrıntılarıyla e, tekrar etmeye gerek yok. Ama hiç olmazsa isimleri e, aklımızda kalsın diye burada sizlere e, zikretmeye çalışalım. Mesela geceyle özdeşleşmiş bir namaz, teheccüd namazıdır. Teheccüd Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli kıldığı ve kılınmasını da teşvik ettiği çok önemli bir namazdır. Yatsıyla sabah namazı arasında kılınır. Bir başka yine önemli bir namazımız kuşluk namazıdır. Buna e, duha namazı da denir. Yani duha e, vaktinde kılındığı için. Kuşluk vakti biliyorsunuz hani güneş doğduktan sonra yükselip kerahat vakti geçtikten sonra yani yaklaşık işte e, 40-50 dakika geçtikten sonra kılınan e, bir namazdır. Buna aynı zamanda salatul duha adı da verilir. Yine e, Hazreti Peygamber'in çok teşvik ettiği e, kılınmasını, çok arzu ettiği namazlardan bir tanesi de evvabindir. Evvab demek aslında kelime anlamı olarak çokça tövbe eden ya da günah işler işlemez hemen tövbe eden anlamına geliyor. Bunun yorumu konusunda iki yorum vardır. Yani birisi evvabin namazının yani rivayetlere baktığımız zaman sabah, namazında, sabah, sabah namazından sonra hani o işrak vaktinde kılınan Namaz şeklinde de rivayetler var. Bir de akşam namazından sonra altı rekatlık evvabi namazından bahsediliyor. Genellikle de bu şekilde kılınmaktadır. Yani her iki yorumu da dikkate alırsak yine de evvabinin anlamına gelir. Bir başka namaz da istihara namazıdır. İstihara yani önemli bir işte hayır dilemek, önemli bir davranışa kalkışacağı zaman Allah katında hayırlı olanı isteme anlamına gelir. Hani Allah'tan bir dileği olan yani bir, bir bir konuda karar vermek durumunda olan bir kişi, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği bir dua vardır ve sahabesine de bunları sanki böyle namaz öğretir gibi e, öğretmiştir. İşte bu şekilde önemli bir işi olan kişi, işte iki rekat namaz kılıp daha sonra bu duayı e, okursa bu istihara görevinde yerine getirmiş e, olur. E, bir başka yine zaman zaman e, yerine getirilen e, ve başvurulan ...önemli bir dua vardır ki... ...bu bazen namazla beraber... ...namaz kılarak bu dua edilir. Bu da istiska'dır. İstiska... ...yağmur duası, su isteme. İstiska aslında... ...su isteme, su talep etme anlamına gelir. Yağmur duasına çıkıldığı zaman... ...hani iki rekat bir namaz kılıp... ...ondan sonra... ...dua edilirse, su Allah'ın... ...su indirmesi için dua edilirse... ...bu da sevaplıdır. Ve bu duaların kabul edilmesi için... ...bir vesile olur. Yine... E, belli bir vakti olan ve sadece o vakitte kılınan bir namaz vardır. Hatta iki namaz var. Bunlardan bir tanesi küsuf namazıdır. Birisi de husuf namazıdır. Küsuf namazı Güneş tutulduğu zaman kılınması gereken bir namazdır. Ee, Hazreti Peygamberin yine sünnetiyle e, sabittir. Hani biraz önce söylediğim gibi hani bu cemaatle de e, kılınabilir. Öbürü ise husuf namazıdır. Husuf ise ay tutulduğu zaman kılınan namazdır. Yani Hanefi mezhebine göre münferiden e, kılınan bir namazdır. Bütün mezheplerce e, ittifakla çok sevap olduğu belirtilen bir namaz çeşidi ise tahiyyetül mescit namazıdır. Bu da e, na, e, mescitleri selamlama e, namazıdır. Eğer kerahat vakti değilse bir mescide bir camiye girildiğinde iki rekat e, onu, onu e, selamlama anlamında bir namaz kılınması e, sevaptır. Bunun gibi başka bazı namazlar da var. İşte, tevbe namazı gibi, tesbih namazı gibi, abdest ve gusül aldık, e, yaptıktan sonra e, işte iki rekat namaz kılmak gibi. İşte ihrama girerken hac ve şey için umre için ihrama niyet etmeden önce iki rekat namaz kılmak da yine önemli nafile ibadetlerdendir. Hz. Peygamber'in sıkça yaptığı yolculuğa çıkarken yolculuktan döndükten sonra iki rekat namaz kıldığını yine biliyoruz. Yani bunun gibi mesela hacet namazı yine hani bir isteği olan bir kişinin bu isteğinden önce bu duadan önce hacet duasından önce kılması gereken Namaz gibi pek çok nafile namazlarımız vardır. E, bu e, nafile bağlamında özel olarak zikretmemiz gereken bir namaz ise çok önemli bir namazdır. E, teravih namazıdır değerli izleyenler. E, bunu en e, sonuna aldık. E, çünkü yani nafile kapsamındadır bu e, ve özel önemli e, nitelikleri bulunduğu için yani bu, bu namazla bu nafile kısmını bitirmeyi tercih ettik. Biliyorsunuz teravih, tervih kelimesinin çoğuludur e, Arapçada. Tervih demek, hani böyle rahatlatmak, dinlendirmek anlamına geliyor. E, Ramazan'da bu teravih namazı, e, işte her bir, e, işte iki rekat, dört rekatta bir selam verilir. O selamdan sonra belli bir müddet beklenmesi e, gerektiği için, yani böyle insanları dinlenip, böyle bir rahatlaması gerektiği için bu şekilde ad e, verilmiş. Teravih namazı Cemaatle kılınan bir namazdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da birkaç gece bu namazı kılmıştır. Fakat daha sonra çok büyük kalabalıklar oluştuğunu görünce farz olma endişesi duyduğu için bunu cemaatle kılmayı bırakmış ama sizler kılabilirsiniz demiştir. Hazreti Peygamber bu namazı 8 rekat olarak kılmış ama özellikle Hazreti Ömer döneminde ee, bu tekrar cemaatle kılınmaya başlamıştır. Çok da güzel bir adet olmuş çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farz olur endişesiyle bunu cemaatle kıldırmamıştır ya da cemaatle kıldırmayı bırakmıştır. Ama artık kendi vefatından sonra e farz olma endişesi bulunmadığı için Hazreti Ömer Efendimiz de yani bu böyle dağınık dağınık herkesin parça parça kılmasını çok uygun görmediği için e demiş ki cemaat olsun bir imamın etrafında bunları toplayalım demiş. Ondan sonra hatta 20 rekat olarak bu e, kılınmaya başlanmıştır. Ondan sonra da çok güzel bir e, e, adet, çok güzel bir e, e, bu şekilde gelişme e, olmuştur. Ve e, günümüze gelinceye kadar da genellikle 20 rekat olarak e, bu namaz kılın, cemaatte kılınmaya devam edilmiştir. Ama münferet olarak da bu namaz e, kılınabilir. Toplumsal yönü çok baskın olduğu için genellikle Ramazan günlerinde cemaatle kılınır. Vakti yatsının vaktidir. Fakat burada önemli bir incelik var. Ee, önce yatsı namazının farzı kılınır, daha sonra e, teravih kılınması gerekir. Yani bu namazın vakti aslında e, yatsıdan sonradır. Dolayısıyla hani bir kişi, hani şöyle bir soru gündeme gelebilir. Bir kişi e, camiye geldi, e, baktı ki e, farz kılınmış, e, teravihe başlamışlar. Ne yapması gerekir? Önce e, hızlı bir şekilde, tabii namazların rükünlarını e, dikkat ederek, yatsı namazını kılacak. Ondan sonra kalan kısımda imama uyacaktır. Yoksa hani ben teravihi kılayım, daha sonra farzı kılayım derse bu olmaz. Çünkü teravihin vakti yatsıdan sonradır. Vitir namazından önce teravih kılınır. Hani vitir namazı yatsıdan sonra kılınır. Önce vitir de kılınabilir. Çok önemli değildir. Teravih namazı e, tabii ki e, 20 rekat kılınabilir ama 8 rekat bazı eğer çok, çok fazla iş, şeyi varsa, acelesi varsa 8 rekat olarak da e, kılınabilir. E, bu 4 rekat olarak kılındığı durumlarda e, ilk 2 rekatta oturduktan sonra tıpkı gayrimühekket sünnetlerde olduğu gibi salli barik okunur ondan sonra 3. rekata kalkılır ve 3. rekata başlarken de e, mutlaka süphaneke okunarak başlanmış olur. Yine bu teravih namazına diğer nafilelerde olduğu gibi iki rekatta bir, dört rekatta bir, hatta sekiz rekatta, on rekatta bir de selam verilebilir. Ama en güzeli yine iki rekatta bir ya da dört rekatta bir selam verilmesidir. Tabii bu ağır ağır kılınması gereken, böyle koşturmaca yapılmaması gereken bir namazdır. Yani bu namazın teravih olduğunu yani böyle dinlenerek, rahatlatarak cemaati kılılması gerektiğini bilerek en azından bu namaz aralarında işte salavatlar okunarak, bir takım dualar yapılarak biraz mola verilmesinde de fayda vardır. Bu şekilde bu bölümümüzü de burada tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki İlmihal bölümünde yine beraber olmak dileğiyle hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum.